Lokman Suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, Mim Bunlar, hikmet dolu kitabın, iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar, namazı dost doğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar, ahirete de kesin olarak inanırlar.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 Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.